Peygamber Efendimiz hadisleri yazdırmamış, hatta yasaklığına dair rivayetler var. Şimdi ben bunun hakkında bir örnek vermek istiyorum. Biz burada sekiz kişiyiz ve sekizimiz sin dersinizi dinliyoruz. Ve not almadan dinlediğimizi farz edelim. Bir sene sonra birisi bize çıkıp dese ki, siz sekiz kişide embi hocayı dinlediniz, bundan ne anladınız diye bir soru sorsa, sekiz tane farklı bir anlatım çıkacaktır. Ve bunun gibi örnekler veriyorlar. Buna Bunlara bakılarak, Peygamber Efendimiz'in hadislerin aslı olmadığına dair bir söylem var. Bunun ilmi açıdan hakikati nedir? Şimdi bu soruya güzel makul ikna edici bir cevap vereyim. Safanın koltuğunu kullansam sıkıntı olmaz kanaatimiz o ayakta durduğu için. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Hz Peygamber Aleyhisselam'ın bazı sahabilere hadisleri yazmalarına izin verdiğine dair elimizde yeterli sayıda rivayetler var. Ama bunun yanında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabilerin bir kısmına da hadisleri yazmayın diye buyrukları var. İkisi de var elimizde. Hani Hz. Peygamber hadislerinin bir kısmında yazın buyuruyor, bir kısmında da yazmayın buyuruyor. Biz bunları nasıl anlayacağız? Aynen. Elimizdeki bu rivayetlere baktığımız zaman İslam alimleri bunlar yorumlarken iki yol benimsemişlerdir. İki yol benimsemişlerdir. Bunlardan bir kısmı diyorlar ki Hz. Peygamber Aleyhisselam önce hadislerin yazılmasına bir yasak getirdi. Daha sonra da Peygamberimiz bu yasağı ortaya koymasını gerektiren sebepler kalkınca yani artık yazılmasında bir sıkıntı yok şeklinde bir düşünceye sahip olunca Peygamber aleyhisselam hadislerin yazılmasına izin verdi şeklinde bir yaklaşım var. İkinci yaklaşım ise genellikle benimselen ve benim de benimsemiş olduğum, kabul etmiş olduğum görüş budur. Kanaatince Peygamber aleyhisselam bazı insanların genel halk kitlesini daha doğrusu Hadisleri yazmasını peygamberimiz istemedi. Niye istemedi? Bunu şu şekilde izah edebiliriz. Hatırlarsınız önceki programlarımızda biz şöyle bir şey ifade etmiştik. Demiştik ki, peygamber aleyhisselamın, kıymetli seyirciler, peygamber aleyhisselamın Medine dönemlerinin sonları, peygamberimize akın akın insanların geldiği, peygamber aleyhisselamın adeta sürekli konuştuğu, İslam'ı anlattığı, meclislerin oluşturulduğu bir dönem. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın meclis adeta şöyle bir ifade kullansam doğru olur mu acaba? Doldur boşalt yapılan yani heyetler geliyor Peygamber Aleyhisselam'ı dinliyor. Yeni heyetler geliyor camide yer kalmadığı için onlar bu sefer Peygamber Aleyhisselam'ı dinliyorlar. Ve bu dinleyen insanlar da siz kardeşlerim İslam'la ilgili çok fazla bilgileri olan insanlar değil. Niye? Bunlar çünkü dini öğrenmek için Aleyhisselam'ın huzuruna gelmiş olan insanlar. Şimdi Peygamberimiz çok etti Yüksek ufuk sahibi olan bir insan olduğu için Peygamber aleyhisselam şunu düşündü. Şimdi bu insanlar geliyorlar. Aleyhisselatü Selam onlara Allah'ın buyruklarını ayetleri diyelim yazdırıyor. Bakın Allah böyle buyurdu. Şu ayette Allah şöyle buyurdu şeklinde onlara ayetleri yazdırdığını düşünelim. Ama o insanlara Peygamber aleyhisselam bir taraftan da az kardeşlerim hadisleri yazdırdığını farz edelim. Düşünelim. Yani gelenler bir taraftan hadisleri yazıyorlar, bir taraftan ayetleri yazıyorlar. Ve sonra bu insanların kendi memleketlerine gittiklerini farz edelim. Dönüyorlar değil mi? Karış. Yani burada mantıken bizim sormamız gereken şey nedir? Rufayen'in demiş olduğu şeydir. Burada yazılan ayetlerin ve hadislerin birbirlerine karışmaması asla mümkün değil. Yani hangisi ayette, hangisi hadiste bunu nasıl anlayacağız? Anlayamazsın yani bakın. Abdülbaki, biz bugünkü mantıkla olaya bakıyoruz. Sen şimdi elini almışsın defteri, benim dediğim bazı şeyleri buraya yazıyorsun. Ama Peygamber aleyhisselam zamandaki yazı malzemeleri böyle güzel kaliteli kağıtlar falan değil ki, kalem yok, bir şey yok. Millet hokka kullanıyor, benzeri şeyler kullanıyor. Dolayısıyla kaba malzemeler, yani yani yazı malzemeler hem kaba, bunun yanında da deri ve benzeri şeyler de kullanılıyor, kemik bile kullanılıyor yazı malzemesinin azlığından dolayı. Dolayısıyla siz bunları yazıp evinize gittiğiniz zaman bunları koydunuz bir köşeye. Aradan bir hafta geçtikten sonra bunların içerisinden hangisi Hz. Peygamber aleyhisselamın hadisidir, hangisi bunların ayettir, bunları ayırmanız asla mümkün değil. Buradan şöyle bir sonuç ortaya çıkmasın yalnız. Hz. Peygamber aleyhisselam kendi hadislerine değer vermediği için işte o insanların yazmalarına müsaade etmedi. Kardeşim eğer sen böyle dersen o zaman bunun sonucu şudur Hz. Peygamber aleyhisselam Ashab-ı kiramı ayetleri açıkladıktan sonra, inen ayetleri onlara ulaştırdıktan sonra ağzını kapattı. Bunu mu yaptı? Yani madem ki Peygamber aleyhisselamın sözleri, sünnetleri dediğimiz eylemlerin bir kıymeti yok idi. Peygamber aleyhisselamın etrafındaki insanlar o zaman ayetlerle ilgili hiçbir şey demedi. Ne yaptı? İndi mi bir ayet? Çağırdı Peygamber aleyhisselam 43 tane vahiy katibi var. Nöbetteşe bunları istihdam ediyor Peygamberimiz. Çağırdı 3-5 tanesini, zeyt, gelin bakayım Muaviye, gel bakayım yazın şu ayetleri, bunlar yazlar, bunları millete anlatın, herkes yolunu bulsun. Böyle mi yaptı Hazreti Hayır. Peygamber? Haşe. Bunu diyebilir miyiz? Bunu hangi Müslüman diyebilir? Bunu hiçbirimiz diyemez. O zaman biz burada mecburen ne diyoruz? Mantıken şunu diyoruz. Diyoruz ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözlü, ayetlerde inan muradı açıklamak pratik olarak namaz ve diğer şeyler fiiller ile Hz. Peygamber Aleyhisselam bunların uygulamalarını göstermiştir. Dolayısıyla Hz. Peygamber kendi sünnetine ve sözlerine kendisi de değer vermiştir ki insanlara nasıl amel edeceklerini bu dini nasıl yaşayacaklarını Hz. Peygamber Aleyhisselam öğretmiştir. Dolayısıyla burada Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı bizim arkadaşlar değerli kardeşlerim bizim Peygamber Aleyhisselam'ı bir kere daha ne kadar büyük bir insan olduğunu anlamamız için bir vesiledir bu. Elhamdülillah. Hz. Peygamber ne kadar büyük bir insanmış ya. Ne kadar büyük bir insanmış. Yani bu tedbiri almamış olsaydı Aleyhisselatü vesselam efendimiz olacaklar hepiniz düşünün. Ben önceki programlardan bir tanesinde dedim ki İslam 4 halife döneminde ta Özbekistan'a, Kuzey Afrika'ya, bizim Batum'a, Karadeniz'e kadar ulaştı. Bu coğrafyaların çoğunun Arap olmadığını söyledim. Eğer Elimizdeki bu Kur'an metnileri sağlam bir şekilde korunmamış olsaydı, bu yeni gelen insanlar, İslam'ı benimseyen insanlar bir taraftan hadisleri, bir taraftan ayetleri yazacak olsalardı, bu ikisi birbirine karışacaktı. Daha sonra azınlığa düşmüş olan Arap nüfusun azınlığa düşmüş olan. Niye? Çünkü İslam'ı fethedilmiş olduğu bölgelerdeki nüfuslar Araplara göre daha baskın, daha çok. Dolayısıyla bu bölgelerdeki insanların ellerinde muarref Kur'anlar oluşacak olsaydı, Azınlıktaki Arapların bunları düzeltmeleri asla mümkün olmazdı.